Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 açık radyo ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Evet, programımıza başladık. Yücel Sönmez bugün yanımızda yok. Ama biz elimizdeki ses kayıtlarıyla beraber devam ediyoruz. Destekçimiz... Birazdan söyleyeceğim. Evet. Perihan gün ile de teşekkür ederiz. Evet, şimdi bugün e, ikinci günü zaten COP25'in açıldı. E, iklim değişikliği konusundaki taraflar toplantısı COP25 diye adlandırılıyor... Aslında Şili'de yapılacaktı fakat yükselen protesto gösterileri karşısında iptal etti. Tek başına bir kararla Pinera başkan ve onun üzerine de Madrid'de, İspanya'da alındı İspanya'ya ve şimdi orada devam ediyor. Greta de bugün varmak üzere. Evet yaklaşık bir saat önce Kare'yi gördük mesajı atmış, e Twitter atmış Twitter'dan. Doka de Santa Maroya, ...Lizbon Limanı'na geliyor... ...aşağı yukarı bugün... ...oranın saatiyle... ...8 ile 10 arasında 9.30 galiba... Evet. ...öyle bir şey de veriyor... ...bu önemli... ...şimdi mecliste... ...şeyde... ...oradaki toplantılarda, açılışta da önemli... ...bir takım şeyler oldu... ...yani özellikle... ...açılıştaki... ...konuşması... Yeşil grupların bir kere COP25'te piyasa temelli çözümlerden uzak durulması konusunda kuvvetli gelişme şeyleri var, talepleri var. Ee, ve yani İklim Adaleti ve Enerji Programı Koordinatörü Friends of the International, Friends of the Earth International, Dünyanın Dostları Uluslararası Örgütü'nün Nature Dergisi'nde de çıktığı gibi artık... kaybedecek zaman kalmadı ve hemen tedbir alınması gerekir ama bu piyasa çözümleriyle olacak iş değildir diyorlar. Ee, bu baya önemli bir e, cuma günde yapılacak çok büyük bir gösteriye gidilecektir. Bekleniyor. Ee, pek çok rapor geldi bilim insanları önceden. E, bilim insanlarının söylediği sadece çok radikal benzeri görülmemiş sera gazı azaltmaları emisyon azaltmalarına ihtiyaç olduğunu söylüyorlar ki iklim değişikliğinin en korkunç sonuçları felaket sonuçları olmasın diye mevbu vide 350 e, orgun yöneticisi yürütücüsü meybu vide bilim haykırıyor zaten daha fazla kaybedecek tek dakika bile zamanımız yoktur demişti. Antonio Guterres de Birleşmiş Milletler Başkanı Genel Sekreteri de siyasi irade hala yok. Karbona fiyat konamıyor, belgi Hı. konamıyor. Siyasi irade yok. Sübvansiyonları kesecek fosil yakıtları ve aynı zamanda yeni petrol, aman yeni kömür ...2020'den itibaren... ...yani önümüzdeki seneden... Bir, ...bir ay sonra başlayacak yeni seneden sonra... ...artık... ...hiçbir yeni kömür işletmesi... Şey ...kömür yakıtlı santral... ...olmaması gerekiyor... ...ve yani... ...kirleten öder ilkesinin... ...olması gerekir demeye getiriyor... ...Birleşmiş Milletler Başkanı ve... ...esas olarak... karbondan gelen vergi başka tarafa halka e, yansıtmanın da bir alemi yok halkın cebine diye radikal konuşmalar yapmış İspanya e, baş bakanı da sosyalist başbakanı da aynı şeyleri e, söyledi ve e, açık dergi programında da söylediği gibi mesevetek gibi önemli tutulan popüler önemli gruplarda. yıllarca dünyayı dolaştık ama artık gezegeni korumak için değişiklik yapıyoruz diyorlar. Şık dergi programında da sürekli olarak söyleniyor bu. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Jamie Hen gene 350 oradan birkaç not halinde söylemiş. Yani bunlar artık iklim değişikliği olamaz. Bu iklim adaleti konuşmaları olması gerekiyor diyor. Zaten Şili'den uzaklaştıran, Şili'den İsveç'e alınmasının sebebi de insan haysiyeti ve insan haklarının korunması için gösterilen yapılan gösterilerdi. Asla bu iklim kriziyle baş edemeyiz eğer bu adaletsizlik ve eşitsizliği çözemezsek demiş ve geçen yılda gerçek şey geçen yılın bütün masif dünya çapındaki gösterileri de ortaya koydu ki ...gerçek liderlik sokaklardan geliyor... COP 25'teki... ...görüşmeci diplomatlar da buna yetişmeliler... ...sokaktaki insanlara... ...aktivistlere başta çocuklar olmak üzere diyor... ...ayrıca da... ...büyük bir mücadele COP 25'te... kapsamı ...konusunda olacak... ...yani ülkelerin... E, ...kırılgan ülkelerin mesela özellikle de... ...küçük ada ülkelerinin... ...fevkalade ciddi... E, ...yok olma te tehlikeleri var... onun içinde e, bayağı şey olması e, gerekiyor e, yani 2020'de Avustralya gibi ülkeler mesela fena da ayak sürüyorlar bunu engellemek gerekiyor diye e, ve bir soruda COP25 bu iklim felaketleriyle baş etmeyi gerçekten ciddi olarak ele alabilir mi? Yani loss and damage dedikleri kayıp ve tazmin gibi meseleler üzerinde kavgalar olacak ve kompense etmek yani tazmin etmeli ülkeleri iklim etkilerinden sadece düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle lafları yetmez gerçek para yatırılmalı diyor ee, ve artık F kelimesini kullanmamız gerekiyor fosil yakıtı diyor Paris Antlaşması'nda ne kömür ne petrol ya da gaz Bir kere bile geçmedi bizim de defalarca söylediğimiz bir şey söylüyor Cemihan. E, artık bunu muhabere asıl konuşma bununla ilgili başlamada diyor. Yani e, 2020'de yapacaklarını taahhüt ettikleri şeyleri nasıl yerine getirecekleri konusunda posil yakıtları ne yapacaklarını anlatmaları gerekir diyor. ve bu yeşil badana diye adlandırılan şeyler yani bütün kirleticilerin de artık çerçeve anlaşmasından çıkarılması gerekiyor bunlarla olamaz mesela ilginç bir şey var Pasco Pasco Sabidon'un bir mesajına da yer vermiş Jamie <gülüyor> kendi... sosyal sitesinde şey söylüyor. E, ...en kirleten... ...İspanya'nın en kirletici şirketi... ...kömür ve gaz... ...şirketi Endesa... ...KOP25'i finanse edenlerden... ...bir tanesi diyor Yeşil Badan'a... ...bu... ...yani bütün gazetelerin... ...belli başlı bütün... ...yerleşik gazetelerin manşetlerinde de... ...birinci sayfalarında da... ...kendisini iklim şampiyonu olarak... ...ilan etti, bu olamaz diyor... Bir ikinci diğer F kelimesi üzerinde de durmalıyız. O da finans diyor. Yani bankalar, sigortalar ve yatırımcılar e, bu, bu krizi fonluyorlar diyor. Hı hı hı. Fosil yakıtlara koydukları her dolarla. E, umalım ki Mark e, özel Birleşmiş Milletler özel temsilcisi olması bu meseleyi aydınlatır diyor. İngiltere Bankası'nın müdürü şey oldu Mark Carney. Yani bu finansmanı da çok <gülüyor> ağır olur diye konuşuyordu zaten. Bank of England'ın guvernörü, yani İngiltere Bankası'nın Ocak ayında görevinden ayrılıyor ve oraya geçecek. Onun da etkisi olmasını bekliyorlar. Finansman yok. Bir de haber vardı. Bill McKibben yazmıştı bunu da. İtalyanın en büyük bankası da UniCredit'te. Kömüre ve Kuzey Kutbu'nda Kuzey Buz Denizi'nde petrol arama şeyini finanse etmekten vazgeçiyormuş. 2023'e kadar böyle şey yapmış. Giderek artan bu sayıda finansçıların geri çeken finansçı aslafına katıldılar diyorlar. Ve nihayet finans endüstrisine ve hükümetlere bu fonlamadan vazgeçmeleri için baskı yapmamız yapmamız gerekiyor diyor sokaktan ve nihayet sonuncu 10. ve sonuncu madde olarak Jamie Han diyor ki gerçek eylem COP25'te sokaklarda olacaktır. 6 Aralık'ta büyük yürüyüşe hazır olun. Pek çok gençlik iklim lideri de orada Madrid'de olacak ve büyük bir hareketin Ateşleyicisi olacak. Vamos diye bitirmiş. Türkiye'den de Atlas Sarrafoğlu orada olacak. Ona da bağlanacağız. bağlanacağız Kendi izlerinden almak için. Edeceğiz, evet. Şimdi kalan bu son zamanımızda da şeyden bahsedelim. Çok e, ünlü bir Nature'da çıkan, Nature dergisinde çıkan iklim devrilme noktaları üzerine Lenton, Rockström, Gaffney, Ramstorff, Richardson, Steffen ve Huber imzasını taşıyan yedi önde gelen iklim uzmanının e, ne kadar riskli olduğunu, iklimin artık devrilme noktalara ne kadar yakın olduğunu ve bu meseleyi titanik benzetmesiyle şey yapıyorlar. Çok önemli bir şey. Yani e, bütün meseleyi de şey olarak koyuyorlar zaten. Tahlisiye sandalına e, bulabilirsek alacak yer var mı? Yardım sandalına koyacak. O mesele evden ibaret ve çok kısa zaman kalarak e, hareket etmek zorunda kaldığımızı söylüyorlar şimdi bizim de iklim acil programları bir dizi a, iklim acil programı yapmıştık K önce onlardan onunların açılışında koyduğumuz Titannik ile ilgili bir çok ilginç bir yazı vardı şimdi onu devreye sokalım İklim Değişikliği ve Titanik Yazan Peter Gleick Bulletin of the Atomic Scientists sitesinde, Yani atom bilimcilerinin bülteni Tarih 23 Ağustos 2019 Gemi Tasarımcısı Sanırım Titanik'in gelecekte muhtemel iklim değişikliğine karşı korunacak cihazlarla donanacak şekilde tasarlandığından emin olmalıyız. Gemi Sahipleri Oo bu bize çok pahalıya patlar hiç gereği yok. İkinci Kaptan Kaptan Hali rotamız üzerinde karşımıza iklim değişiklikleri çıkması ihtimali var. Kaptan Merak etme Yolumuzun üzerinde hiç iklim değişikliği olmayacak Tam yol ileri Telsizci Kaptan Meteoroloji uzmanlarından aldığımız ön raporlara göre Hali rotamız üzerinde iklim değişiklikleri gerçekten olası Kaptan Aptallık etme Hava tahmini yapmak imkansızdır Telsizci Kaptan Şimdi öteki gemilerden bize doğrudan gelen mesajlarda önümüzdeki sularda gerçek iklim değişiklikleri olduğu bildiriliyor. Kaptan, merak etme. Öbür gemilerdeki ölçüm aletlerine hiç güvenilmez. Gözcü, kaptan. Önümüzdeki sularda iklim değişiklikleri görmeye başladık. Kaptan, merak etme. Bu gemi tarih boyunca gördüğümüz iklim değişiklikleriyle baş edecek şekilde yapılmıştır. Gözcü Kaptan Etrafımızda alışılmadık irilikte iklim değişiklikleri görmeye başladık. Serdümen Kaptan Rotamızı değiştirsek mi artık? Kaptan Merak etmeyin onlara çarpmayız. Hem rotayı değiştirmek bize çok pahalıya patlar. Yolcular Kaptan Aramızdan bazıları etrafımızdaki sularda açıkça gördüğümüz çok sayıdaki iklim değişikliğinden iyice kaygılanmaya başladı. Hala vakit varken iklim değişikliklerinden sakınmak için derhal tedbir almanızı talep ediyoruz. Kaptan Burada kaptan benim. İklim değişikliği teranelerinizle canımı sıkıp durmayın tamam mı? Gözcü Kaptan, tam önümüzde çok büyük iklim değişiklikleri var. Serdümen Kaptan, hala vaktimiz varken iklim değişikliklerinden kaçınmak için rotayı değiştirmemizi öneririm. Seçebileceğimiz başka elverişli rotalar var. Kaptan, merak etme. Bu gemi neredeyse batmaz şekilde tasarlanmıştır. Ha bir de şu var. Bundan böyle iklim değişikliği lafını kullanmanızı yasaklıyor. Çarkçıbaşı ve Gemi Tasarımcısı Kaptan, geminin yapım planlarını yeniden gözden geçirdik ve tasarımımızda bazı zayıf noktalar fark ettik. Kaptan, merak etmeyin. İklim değişiklikleri geçmişte bizim için hiç sorun olmadı. Üstelik, Birazcık iklim değişikliği iyi bile gelir Ayrıca şampanya kovamıza koymak için Daha çok buz bulabiliriz İkinci kaptan Kaptan Büyük bir iklim değişikliğine çarptık Gemi su alıyor Deliği tıkayıp yolcuları uyaralım mı? Kaptan Merak etmeyin gayet küçük bir delik bu Gemiye de bir şey olmaz Ayrıca deliği onarmak bize Çok pahalıya gelir İkinci kaptan. Kaptan, gemi batıyor ve görünen o ki yolcuların ancak bazısına yetecek sayıda can kurtaran filikamız var. Gemiyi terk edelim mi? Kaptan. Vallahi birinci mevkii yolculara can yeleklerini giyebileceklerini, filikalara binebileceklerini söyleyin. Baş altındaki yolcular kendi başlarının çaresine bakacaklar artık. Ha bir de birinci mevkii yolcularıyla bütün öteki yolcular ve mürettebat arasında duvar örün. Telsizci. Kaptan, SOS imdat çağrısı gönderdim ama ortalıkta bize yardım edecek kimse yokmuş gibi görünüyor. Zengin yolcu. Belki bir uçak yapıp aramızdan birkaçını onunla başka bir gemiye uçururuz. Kaptan. Tamamdır. Hadi kalkın, gidelim. İkinci kaptan, ser dümen ve gözcü. Ama kaptan... Denizcilik gelenekleri gemiyi en son kaptan terk eder demiyor muydu? Kaptan, o eskidendi. Hadi ben kaçtım. Ha ayrıca, beni zamanında uyarmadığınız için bütün suç sizde zaten. İklim Değişikliği ve Titanic Yazan Peter Gleick Çeviren Ömer Madra. Bulletin of the Atomic Scientists'dan, Atom Bilimcileri Bülteni'nden 23 Ağustos 2019'da alınmış bir yazıyı okuyarak bitirdik bugünkü programıda. Başka bir şey var mı ekleyebileceğimiz? Yok, yarından itibaren Greta'nın haberlerini de takip edeceğiz açık gazete içerisinde de. Neler olup neler bittiğini aynı zamanda iklim kriziyle alakalı olarak. Evet orada başka arkadaşlarımız da olacak. Ümit Şahin'le de bağlantı kurmaya çalışacağız ama yarından daha erken olur. Hafta sonuna doğru belki ancak bağlantı kurabileceğiz. Takibe devam edeceğiz. Bugünkü programı bitiriyoruz bu şekilde o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.